When it bleeds, a machete and knife wears a white glove, pure in word and pure in deed. Sunday morning, lovely blue sky. There's a corpse stretched on the strand. Who's your man cruising the corner? Well, it's Mackie, knife in hand Jenny Tala, poor wee Jenny There they found her, knife in breast Mackie's wandering That fire burns all through Soho. Seven kids dead, one old flower. Hey there, Mackie, how's she cutting? Have another. Hold your hour. cro Mackie Maggiekie how could you İyi öğleden sonralar Hikayenin Kadın Haline. Hoş geldiniz. Bugün 17 Ocak Perşembe. Size Marion Faithful'la Make the Knife'la merhaba dedik. Bugün biraz tiyatro konuşacağız. İstanbul'da alternatif tiyatro mekanları gittikçe artıyor. İzlediğimiz oyunların kalitesi de gittikçe artıyor. Bugün Hikayenin Kadın Halinde iki kadın tiyatrocuyu konuk ediyoruz. Biri hem yazar hem yönetmen. Berfin Zenderlioğlu ve Ebru Nihal C Celkan. Aslında ikiniz de hem yazar hem yönetmansınız. Bunu söylerken fark ettim ki sadece biriniz <gülüyor> değil ikiniz de değil mi? Evet. Erunal ee, Cerkan geçtiğimiz yıl e, Tetikçi oyunuyla herkesin çok dikkatini çekti. Bulu Tiyatronun kurucusu ve Hranting cinayetinin aslında öncesini anlattı bize. Berfin Zenderli oldu. Tiyatro Destan'ın kurucularından. Bugün İstanbul'da ve aslında genel olarak Türkiye'de tiyatro nereye gidiyor? Bu alternatif tiyatrolarla neler öğreniyoruz? Ve nasıl mekanlar açılıyor, nasıl oyunlar izliyoruz bunu konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Selamlar. Hanginiz daha eskisiniz? Berfin. E Ebru daha eskidir. Yo, yo, <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Peki dester ne zaman kuruldu, bulut tiyatro ne zaman kuruldu? Ee, dester 2008 yılında kuruldu, Ekim ayı. Bulut, bulut tiyatro. <gülüyor> <gülüyor> bulut tiyatro mu diyoruz? Bulut tiyatro. Ben hep bulut, bulut tiyatro diyorum. Bulut, bulut. bulut mu? Bulut. Peki ben bulut tiyatro diyorum sana, eğer. <gülüyor> Peki desterle başlayalım o zaman. Destar Kürtçe tiyatro yapıyor. Hı hı. Nasıl oldu? Nasıl başladınız? Yani biz onun öncesinde de aslında tiyatro yapıyorduk ama 2008 yılında Mirza Metin'le birlikte daha önce birlikte çalıştığımız gruptan ayrılarak Destar tiyatroyu kurduk. Aslında bir, bir bakıma kendimizi sınamak istiyorduk. Biraz kendimizi görmek istiyorduk. Tabii öncesinde belirli bir tartışma aralığından geçtik. Neler yapabiliriz? Yani ille de bir grup kurmamız gerekiyor mu diye. Biraz bir tartışmalı bir süreç geçirdik. Sonrasında da aslında biraz etrafımızda insanlar çoğalmaya başladı yavaştan. Hani işte bir şeyler yapalım, biz de hani yani birlikte bir şeyler üretelim diye. Ve öylelikle aslında destarın ilk adımları atılmaya başladı. Ve 2008 yılının Ekim ayında da İstanbul'da birlikte kurduk. İlk oyun? <gülüyor> E, i̇lk oyun Reşeşev'iydi. E, Karabasan diye biz Türkçe'ye çevirdik. E, bizim ilk perdelik oyunumuz daha çok işte e, kadının e, aslında nasıl e, sistem tarafından kuşatılmışlığını anlatan bir oyundu. E, bir kadının işte e, kağıt toplayıcılığı yapan bir kadının geçmişiyle ve günümüzde var olan e, buluşmasıydı. E, bayağı bir seyirciye ulaştı aslında. Bizim o dönem sahnemiz yoktu ama e, işte çok turne yaptık o oyunda. Fısıltı biçiminde gelişti öyle diyelim aslında Destar'ın seyircisi Reşeşevi oyunuyla oluşmaya başladı. İstanbul'da işte Su Gösteri Sanatları sahnesinde oynuyorduk Aksaray'da. Onun haricinde de Kumbaracayli sahnesinde oynamaya başladık. Aslında biraz o süreçte bize böyle bir hani bir mekana ihtiyacımızın olduğunu gösterdi ve 2010 yılında da yı yine... Testar'ın bileşenleriyle Şermola performansı açtık. Şimdi Şermola performansı da ben Disco Beşnoğlu'yu izledim hı hı. geçen sene. Sonra bu sene de Antigone aslında geçen sene yine Antigone 2012'yi <gülüyor> izledim. Evet. Şimdi siz 2013'ünü oynuyorsunuz. Aslında hem Şermola hem tetikçi geçen sene gördüğümüz ikinci kat o çok minik tiyatro mekanlarına örnekler. Ee, yaklaşık 50'şer kişi evet, alıyorlar evet. herhalde hı hı değil mi hı hı. oyun başına? Evet 50 kişi bizim kapasitemiz 60 kişi ama biz 50 kişi alıyoruz sahnemize. Şeyde de ikinci katta da sanırım rakam evet, öyle evet, bir aynen, şey değil mi? Aynen, Buradan şeyi soracağım da o yüzden bugün daha e, okudum gazetede bu Afife Jale ödüllerinde bir Mekan pro şey say sayı problemi var değil mi? Gösterilen yani evet. oynanan salonun şeyi, yani değiştireceklerdi. Tabii, tabii. Ama daha öncesinden eski. öyle bir durum vardı. 75'in altında var olan sahnelere şey yapamıyorlardı. Gidemiyorlardı, gitmiyorlardı daha doğrusu. Şimdi o durum kaldırıldı. Aslında biraz e, şeyi gördüler. Seyircinin alternatif tiyatro mekanlarına var olan talebini gördüler. E, belki oyunlar ses getirdi. Basında daha çok çıkınca onlar da herhalde kayıtsız kalamadılar yani. Şimdi artık... E, Geliyorlar. Geliyorlar yani. tabii ki, Başladılar. Evet. Peki Şarmalı aslında mekan olarak ilklerden değil mi? Yani kumbaracı 50, ikinci kat Şarmalı. Şimdi ama bayağı artıyor şehrin bir sürü yerinde bir sürü böyle küçük mekan ve evet. aslında siz hepsinde oynayabiliyorsunuz kendi dekor şeyleriniz gereği. Çünkü küçük dekorlarla hareket ediyorsunuz hı hı hı. ve her yere taşıyabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Haklı mıyım? Yani şimdi kumbara, e, tabii ilk bunu baş, başlatan aslında bizim de biraz böyle hani oradan cesaretlendiğimiz örnek kumbaracı elli oldu. Ee, biraz onları da görünce aslında o bizi cesaretlendirdi ve bir mekan arayışına gittik. Zaten hani Beyoğlu civarında da çok öyle aman aman büyük yerler bulmak mümkün değildi. O yüzden hani e, yaklaşık işte bir yaz boyunca sürekli bir yer arayışı içerisine girdik ama en son işte Şermola'nın şu an bulunduğu yeri böyle tavsiyeler üzerine e, bulduk e, ve yani başta olamayacağını düşündük ama artık e, böyle işte daha önceden oynadığımız oyunları sonra o mekana göre uyarlamaya başladık. Küçük mekanda e, hareket etmeye alışıyordunuz <gülüyor> evet. zaman içinde. Başta çok zorladı bizi çünkü ilk oynadığımız oyunlar daha çok hani büyük mekanlarda oynadığımız oyunlarda işte su gösteri sanatları büyük yani büyük bir sahneye e, sahip. Orada oynadığım sonra biraz hani böyle bir zorluk çektik açıkçası. Ama sonra oyunları ona göre yani adaptasyonunu ona göre sağladık. Bu arada mekanları bilmeyenler için şey söyleyelim bayağı küçük yerlerden söz ediyoruz yani 40 metrekarelik falan 50 metrekarelik yerlerden söz ediyoruz. Aslında. Yani değişiyor şu an için işte mesela sahnehal aslında en büyük mekanlardan biri. köyde, işte Harbiye'de kum, mekan artı ee, var. Onun haricinde işte kumbaracı Celi var. ikinci kat var. E, oyuncular Kahve var Rumelihan'da ama ne yazık ki o da işte e, bu ay içerisini bu ay sonunda artık kapatacak. Rezidans olacak. E, Çünkü kapanıyor. Evet evet. Yani. E, ve onun haricinde Şermola var şu an. Ve tabii yine e, asmalı sahne var artık. E, böyle ufaklı <gülüyor> sahneler oluşturuyor. Ve arada, alternatif tiyatro sahneleri kendi aralarında da bir iletişim ve dayanışma içindeler benim anladığım kadarıyla yani Değil mi? Evet, evet. tabi tabi Bir... internet sitelerinden ve Facebook'tan tabii, tabii. falan anladım hani herkes birbirinde haberdar gidiyor falan gibi. Geliyor. Ya şey çok iyi oldu aslında. O biraz bizi kenetledi de öyle diyebilirim. Bir hareketlilik yarattı. Ee, ama hani tabii bizim açımızdan henüz yeterli bir hareketlilik değil ama biraz böyle dışarıda yansıması aslında yankısı daha fazla oldu. İşte biz ilk geçen sezon birlikte ortak broşür basarak bunu başlattık. İşte alternatif tiyatro mekanları, ortak girişimi e, işte orada bütün mekanların var olan etkinliklerini görebiliyordunuz. Bu yıl böyle şey yapmaya çalıştık. Hani sadece ortak bir broşür değildi ama hani ortak... E, at, Etkinliklere de imza atalım işte birkaç söyleşi gerçekleştirdik. Ee, ve işte 12 mesela bu ay işte 12 Ocak ve 19 Ocak arası e, yerli metinlerle ilgili bir e, hafta düzenliyoruz. İşte ha, bütün mekanlardaki var olan bu alternatif tiyatro mekanlarındaki yerli metinler izlenilecek. Ve 20 Ocak'ta da e, işte Sevinç bulak moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirilecek. Nerede onu duymuş olabilir? Ee, Kumbaracı 50'de yapacağız bunu da. Ee, ama işte 12 ile 19 arası e, yani takip edebilirler e, mekanlardan e, oyunları. Evet son 3 günü. Kiminin evet, evet. Hı hı. Peki Ebru sana döneyim şimdi. Mekanları konuştuk ama biraz da nasıl bu iş başladı? Senin için mesela Metin'in yazımı nasıl başladı? Nasıl yönetmeye başladın? Çünkü aslında sen 6'dan sonra tiyatro yapanlardansın. Evet, aynen öyle. 6'dan sonra tiyatro yapıyoruz. <gülüyor> evet. Kumbaracı 50'ye <elliye> gönderme gene. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, yani ben e, e, eskiden beri yazıyordum diye başlıyor ya bütün hikayeler aslında. Benimki de öyle başlıyor. Eskiden beri yazıyordum ama her şey aslında... E, Mehmet Ergin'in e, Aksanat'la beraber yaptığı oyun yaz atölyesiyle başladı. Artık yapılmıyor maalesef. İki sene yapıldı. Evet. E, o iki sene içerisinde çıkan yazarların hepsinin oyunları şu anda... E, ...ya İstanbul'da devlet tiyatrosunda... ...ya şehir tiyatrosunda... ...ya alternatif mekanlarda oynanıyor. E, bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu söylemek lazım. Keşke devam etseydi. Demek ki daha çok yazar çıkacakmış. Benim ilk oyunum Tetikçi aslında o proje kapsamında yazdığım bir oyundu. E, daha sonra şehir ve devlet tiyatrosu repertuarına girdi... Fakat geri dönüş olmadı uzunca bir süre. O dönemde ikinci kat yeni yeni kendine geliyordu. Yeni oyunlar yapıyordu ve yerli metin arıyoruz demişlerdi. Ben de o metin çağrısını bir tetikçiye gönderdim. Ve o zaman 17.31 diye başka bir oyunum daha vardı. Onu da gönderdim. 17.31 ile çok ilgilendiler ve yapmak istediler. Ondan sonra alternatif tiyatro yolculuğu öyle başladı benimle. Yani ikinci kat 17.31 aldı. Beraber çalıştık. Onu sahnelediler. Ondan sonra da devam etti zaten arkasından geldi. Peki sonra sen ama ikinci kattan bağımsız bulut tiyatroyu kurdun. Evet. Tetikçi aynen öyle. için. Aynen öyle. Değil için. Evet. Ee, şöyle aslında e, ben herhangi bir mekan e, sahibi tiyatrolardan biri değilim. Hı hı. E, benim bir mekanım e, henüz yok. E, şimdi işte Şermolay'a taşındık. Şermolay'la beraber hareket ediyoruz ama... Ee, bir kere şeyi de hani yeri gelmişken söylemekte fayda var alternatif olmanın sadece oyunların içeriği vesairesinin dışında şöyle bir özelliği de var ee, ve bence bütün alternatif kelimesini yansıtan şey de oradan geliyor burada ismi geçen tiyatroların hepsindeki insanlar birbirleriyle çok sıkı çalışıyorlar yani ben bulut tiyatro olarak bir mekan ihtiyacı duymuyorum çünkü e, arkadaşların zaten evet mekanları e, her zaman kapıları bana açık veya diğerleri de aynı şekilde hissediyorlar. Dolayısıyla e, o dönemde ikinci kat kendi tasarrufları olan oyunlar yapma yolunda devam etmek istedi. E, davanın sonuna geliyorduk. E, DT, DT evet, evet. davasından bahsediyoruz burada. Aynen öyle. E, ve hala şehir ve devlet tiyatrosu maalesef oyunu yapmamak konusunda e, ısrarcı tutumunu sürdürüyordu. <gülüyor> Kendilerine göre gerekçeleri vardı. Ee, ben de odaya girmezse sorabilir miyim gerekçeleri e, yani mesela devlet tiyatrosu gerekçesi İstanbul'da yapamam çünkü çok yaşlı oyuncularım benim senin kadron genç oyuncu istiyor işte Trabzon'da yapamam malum sebeplerden çünkü i̇şte, orası Trabzon aynen öyle Diyarbakır'da yapamam çünkü Diyarbakır seyircisinin ilgisini ne kadar çeker emin diyeyim vesaire vesaire yani tabi bunlar kulaktan gelen bilgiler sizi hiçbir zaman böyle bilgilendirmiyorlar e, şehir tiyatrosunda da hani gene benzer sebepler yani hani çok benzer sebeplerden e, o dönemde çok çok çok ...çok e, sevdiğim bir arkadaşım... E, ...bana dedi ki... E, ...sen yapacaksın yani hani bunun başka şeyi yok... ...ben de hani ben yönetmen değilim... ...yani hani böyle bir şeyim yok... ...iddiam yok bu hayatta ve olmak... ...konusunda da şeyim hani tereddütlerim var... E, ...gene... ...oyuncu olan Merve Engin diye bir arkadaşımız... ...onunla oturdum konuştum mesela... E, ...o dedi ki... ...bu oyunu senden daha iyi bilen yok çünkü... ...neredeyse bu, bu konuyla yaşadın sen... hani ...sonra da... E, ben de dedim ki tamam bir deneyelim bakalım ne oluyor. İş başa düştü. Aynen öyle. Hani birazcık sinirlenmekten, birazcık çevremdeki insanların desteğiyle vesairesiyle ilk bulut tiyatroyu kurmamın sebebi tetikçi oyun oldu aslında. Şimdi de öyle devam ediyoruz yeni oyunlarla. Devam ediyorum yani. İyi de olmuş. İyi de olmuş. <gülüyor> evet. Peki bu arada aslında destarla bulut tiyatro arasında nerede kalmışlık, nerede kalmış tıkla başlayan bir bağ da var. Evet evet. Umarım o bağ gittikçe güçleniyor çünkü zeni cekti. birleşen partiler gibi ikisini kapatıp birleşip <gülüyor> kurarsınız. Belki. Parti yani. kuruyoruz biz. <gülüyor> Peki e, nerede kalmıştıkı Mirza Metin yönetiyor evet. Destarın kurucularından evet. ve senin metnin evet. yine ve evet. ben nerede kalmıştıkı sahne halde S sahne yani. halde izledim evet. meczeye köyde tamam bütün bunlar böyle aslında kocaman tam o biraz önce söylediğim evet. imeceyi de. Gösteren bir şey bir taraftan. Ee, senin bir umut takıntın var. Evet. Değil mi? Umuttan gidiyoruz hep. Yani evet. Tetikçinin ana karakteri Umut'tu. Evet. Nerede kalmıştıkın ana karakteri Umut. Ve şimdi e, kimsenin ölmediği bir gecenin ertesi Günün, Günün ertesi. dinin ana karakteri de Umut adlı bir trans. 17.31'inde baş karakteri umut Umut'tu. Ha, okay, ben onu görmedim. İlk yazdığım gençlik metni orada Umut değildi. Ruken'di. Kürtçe Umut demek. Ruken. Ee, hep Umut. Evet. Dolayısıyla bu ben mesela bunun bir üçleme olduğunu düşünüyordum şu ana kadar ama beşleme vaziyeti. <gülüyor> Devam Yani. Hep Umut yani. Hep Umut. Evet. Kadın, erkek, trans hiç fark, fark etmiyor. Hep, hep Umut. Hep Umut. Evet. Ee, nerede kalmıştık, nasıl çıktı ve Mirza nasıl dahil oldu? Gıyabında dedikodu ee, yapalım. Yani... Aslında şu, bir de şeyi de söylemek lazım şimdi. Kimsenin ölmediği bir günün ertesiydi de. Kumbaracı 50 prodüksiyonu olarak e, Kumbaracı 50'de de oynuyor. Yani hani orada da metin yazarı benim. E, ama Kumbaracı 50 oyunu aldı. Onlar yapıyorlar. Mirzanın da bu sezon içerisinde gene bir oyunu aynı şekilde Kumbaracı 50'de de evet. sahnelenecek. Dolayısıyla bu tip şeyleri biz çok seviyoruz. Hani. E, ama Mirza ile özellikle nerede kalmıştık metin üzerinde çalışma fikri. Ben Disco 5 olayı izledim. E, Salsum Mirza ile Berfin de geçen sene Tetikçiye geldiler. Ee, ve hani çıktıktan sonra e, ne kadar beğendiklerinden bahsettiler. Aynen benim e, Disko Beşnoğlu'yu beğenmem gibi. Ee, hiç daha konuşmadan bu hayatta meramlarımızın çok aynı olduğunu düşündük. Ee, ben e, Mirza'nın yoluna çıktım aslında. <gülüyor> Yolunu kestim ve dedim ki Mirza böyle böyle bir metin var. Ben yönetmen değilim bunu yönetir misin? Oyunu okudu okur okumaz beni aradı ve dedi ki bu oyun benimle konuşuyor. Benim için yeterli oldu zaten. Ondan sonra da e, normal standart çalışmaları işte e, kim oynar, kim oynamalı, nasıl yapmalıyız vesaire. E, provalar şerma operformansta yapıldı, oyun sahne halde çıktı. E, ama şerma da oynadınız değil mi? Şu anda şer, e, ilk oyunları şerma oynadık çünkü sahne hal kapatılmıştı. Hı. Sonra sahne hale gittik. Şimdi tekrar şarmaladayız. Tekrar Evet. Bu arada nerede kalmıştık? Aslında e, bir çok hızlı bir e, savaş sonrası stres sendromu yaşayan, hani askerden döner evet. dönmez yaşayan Umut'un evet. hikayesini anlatıyor. Ve birkaç gününü anlatıyor. Yakalarsanız kaçırmayın. Bu arada ben de Disco Beşnoğlu'yu gördüm. Çok beğendim. Ben de Tetikçi'yi gördüm. Çok beğendim. Ne bir rol teklif eden oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne, gel, ne gel oyun yap diye oldu. Neyse bunları da bir kenara yazıyoruz. <gülüyor> Neyse biz de, de bunu beğendim. bir kenara bunu yazalım. yazalım evet. Evet. <gülüyor> Neyse, peki. <gülüyor> peki, bir müzik arası verelim. Ondan sonra İstanbul'daki tiyatro mekanlarını, tiyatroyu ve aslında biraz da kadınlar ne yapıyor bu tiyatroda onu konuşmaya devam edeceğiz hikayenin kadın halinde. <gülüyor> Onunla ona bir se verebilseydim ya, bu sesimle ona evsem bana dünyaya ne ya ne az ki. Seni... Kayın'ın kadın halindesiniz. Seyyan Hanım'dan özleyiş dinledik. Bugün İstanbul'daki alternatif tiyatro mekanlarını ve aslında tiyatro yazınını, yeni tiyatro akımlarını biraz konuşuyoruz. Ebru Niğel Çakkan ve Berfin Zenderlioğlu ile birlikte. Tiyatroda daha çok kadın var diyebilir miyiz bu aralar? Yok. Yani hani çok Bana mı öyle geliyor? Çok iyimser bir ha. şey oldu. Ben, bir benim gö olur. bana ben bana öyle denk geldi. Evet yani hani bir yani erkekler daha fazla veya kadınlar daha fazla demek çok doğru değil hani ee, ama kadınların yazan yazan yöneten kadınların ağırlığı çok olduğunu zannetmiyorum. Evet, bir, bir hareketlilik var aslında. Evet, bana öyle geliyor yani çünkü bir böyle şey sürekli var, sanki hani böyle... bu aralar mı acaba öyle de hani yüzdeye vursak yine az ama bu aralar mı bir? Çıkış var acaba? Yani dediğin gibi aslında hani o kadar da fazla değil. Böyle hani ya çok çok iyi falan hani birden bir hata geçtiler falan durumu yok. Ama hani daha görünür olmaya başlandı. Ne bileyim işte hani artık kadınların yazdığı oyunlar hani daha görünür olabiliyor diye düşünülmedi. Daha çok ses getiriyor ya da ne bileyim hani hem yazıp hem yönettikleri oyunlar. Yani geçen sezonun mesela birçok oyunu öyle oldu diye düşünüyorum yani hani hı -hı. E, belki hani her mekana hani alternatif tiyatro mekanları üzerinden gittiğin zaman öyle bir durum e, biraz söz konusu gibi. Peki e, sen hem yazıyorsun hem yönetiyorsun. Yani çalışıyorum. <gülüyor> öyle <gülüyor> değil. <gülüyor> e, benim hayatta en etkilendiğim oyunlardan biri olarak tarihe geçmiş bundan Disco 50 oldu. Sen yönettin. Evet. Hı -hı. Ve Mirza oynadı. Hı -hı. E, birlikte mi yazdınız? Yok onu Mirza yazdı. E, bana geldiğinde tekst aslında böyle şeydi işte düz yazılmış bir teksti sonrasında tabii hani böyle başta bir korkuttu beni hani bunun ressi nasıl olur falan diye çünkü şeyler ayrılmamıştı hani karakterler birbirinden ayrılmamıştı düz bir metin halinde yazılmıştı. İşte başta bir düşündüm hani e, mahkum ayrı olsun gardiyan ayrı olsun çünkü hani e, içerisinde işte belirli metaforlar kullanılmış öte taraftan işte sinek var örümcek var fare var e, ama sonra hani onun daha bir şey olacağını düşündüm hani öyle bir e, gidişata gitmenin ya da onu tercih etmenin e, aslında oyunculuğu çok da zorlamayacağını kolay olabileceğini düşündüm o yüzden hani bir oyuncu oynarsa acaba nasıl olur diye Biraz da meraktan yani aslında biraz da biz seviyoruz hani oyunculuğu zorlamayı çünkü hani destarın biraz hedef edindiği noktalardan biri oyuncu merkezi oyunlar yapmak biraz da bedene yüklenelim istedik açıkçası. Ee, biraz hani reji anlamında böyle bir e, ilerleme böyle bir yol e, izleyelim istedik ama e, öte taraftan bu birazcık da bize Reşe Şevi'nin e, getirmiş olduğu bir mirastı. Aslında bu ay düzenleyebilirsek işte e, belki Şubat ayında oynayabiliriz tekrardan o oyunu. Çünkü o oyunda da biraz e, öyle bir e, yol izlemiştik biz onda da işte bir kadın Beden oyuncu üzerinden. var. Evet işte bir kadın oyuncu var iki kadını e, oynuyor e, yani hem ses hem beden oyunculuğu var e, açıkçası biraz hani oyun, şey anlamında işte oyunculuk anlamında hem ruhen hem de bedenen yoran bir oyundu. E, şimdi Disco oldu da yine bunun izlerini aslında biraz e, bir tık daha o çıtayı artırdık e, yani öyle bir durum oldu. Disco Beşnoğlu'yu ben izledikten sonra şöyle bir şey hissetmiştim oyun beni bu hale getiriyorsa eğer bunlar her akşam bunu nasıl oynuyorlar? <gülüyor> Bu arada 5 nolu Diyarbakır Cezaevi'ndeki bir hücreyi anlatıyor. Hani adından tam anlaşılmayabilir ama disiplin koğuşunun kısaltmasıdır ya askerlikte. Disko biraz oradan geliyor. Hı hı, evet. Oynuyor musunuz hala Disko Tabii Beşnoğlu? tabii hala oynanılıyor. İşte e, bu ay her pazartesi var. Şubat'ta da devam edecek. E, şu an oyuna hani ilgi... Fazla aslında biz başta bir oynarken bir çekindik ya yani. bir de hani şey düşünüyorduk hedef kitle olarak acaba sadece Kürtler mi gelir diye çünkü aslında bizim hani hedef edindiğimiz hani tabii bunu ay ayırmak biraz böyle saçma da işte hani şu kesime hitap ediyorum ya da hani sadece şu izleyici kesimi gelsin diye ama hani 5 nolu biraz bunu Kırdı gibi yani böyle bir ön, ön yargıyı da kırdı çünkü Biz seyirciden de hani bu anlamda çok Geri dönüşümler aldık işte gelen seyircinin Birçoğu işte şey hani Daha önce hiç Kürtçe bir oyuna gidip izlememiş seyirciler de vardı ve Yani bu oyunda bizim ön yargılarımız Kırıldı diyenler oldu Hani bazı seyircide gerçekten bunlar oldu mu Diye gelip soranlar oldu Ama hani oyunculuk anlamında Geçen sezon Oldukça ses getirdi ve hala da Devam ediyor Türkçe mi yazıyorsunuz? Türkçe yazıp çeviriyor musunuz? Siz Hayır, Kürtçe, Kürtçe Türkçe. Türkçe yazıyoruz tabii ki. Yani şöyle bir durum oluyor. Sonra o redaksiyona, onun redaksiyonu yapılıyor. Sahne üzerinde tekrar hani çalışmalar yapılıyor. Şöyle bir durum var. Hani maalesef işte hani daha çok metropolde büyüyen kürtler açısından. Günlük dil Türkçe oluyor ee, biz biraz hani o yönüyle böyle kendimize tırnak içerisinde söyleyeceğim kırma kürt diyoruz böyle hani bir taraftan aslında bizim için trajik ama çünkü biz e, kürtçeyle büyümedik hani aile içerisinde de kürtçeyle büyümedik. Onu soracağım sen nerelisin? Ben Bitlisliyim. Ee, Mirza nereli? O da Karslı. Peki kürtçeleriniz aynı mı? Yani, şey yani tabii ki hani ortak kelimeler çok fazla zaten hani şu an Kürcüde yakalanılmak istenilen hani standart bir durum var çünkü artık hani kitaplar çıkıyor, öykü kitaplarımız var hani edebiyatımız var artık hani en basitinden dille ilgili bir takım kurallar var ve bizde zaten hani bir oyun yaparken o standart var olan o dili korumaya çalışıyoruz oyunun yapısı da bunu belirliyor tabii ki yani eğer oyunda yöresel ağız kullanılması gerekiyorsa o kullanılıyor ama o konuda zaten bir hani daha çok işte dil konusunda daha yetkin kişilerden de gerektiği zaman yardım alıyoruz. Ya yani bazen bir kelimede zorlanıyoruz. Arıyoruz zaman işte mesela hani bizim için bazı isimler var. Sekreter i̇şte Süsuba başkanını arıyoruz ya da işte eee Ruken Bağdu var. İşte Abestadan onu onu arıyoruz ya da Kavanemir'i arıyoruz. Bu üçünün söylediği ortak şeyi alıp kullanıyoruz. Peki tam şeyi anlatıyordum da araya girip başka bir konu açmış oldum aslında. Hani kırma Kürtlük ve hmm. hani <gülüyor> Şehir şeyi. Dolayısıyla aslında hmm. sizin de Kürtçeniz ilerledi bu süreçte herhalde. Yani tabii ki aslında şunu söyleyebiliriz. Bizim için hani birçok yani Kürtçe tiyatro yapan birçok kişi açısından bunu söyleyebiliyoruz. Biz aslında dilimizi sahnede öğrendik. Birazcık da zorunluluktan oldu. Yani... Kürtçe tiyatroyu aslında Kürtçe'yi bilmeyenler bir yönüyle İstanbul'da mesela başlatmış 91'lerde falan hep öyle söyleniyor. Ve hani biz de bunu biliyoruz işte anlatan mesela hocalarımızdan biliyoruz. 91'de işte Teatrajiyanan'ı başlatıyor bu süreci. Ee, ve sonrasında mesela benim dilim bu kadar iyi değildi. Biraz hani zorunlu oldu bu benim için. Ee, çünkü bu dille tiyatro yapıyorsun ve daha daha iyi bilmen gerekiyor. Daha çok çalışman gerekiyor. Ee, aslında bizim için bir nevi okul gibi oldu tiyatro. Şimdi tabii ki çok daha iyi bir durumda. Her şeyi Kürtçe Hı -hı. oynuyorsunuz değil mi? Hı, tabii tabii. Bütün oyunları Kürtçe Yani Destar, destarın bütün oyunları Kürtçe. Yani zaman zaman şey düşündük. Acaba Türkçe bir oyun yapalım mı diye. Çünkü bazen düşündüğümüz projeler oluyor. Öyle bir durumu kabul edebiliyor Kürtçe ve Türkçe olmasını. Ama iler, ilerisi için öyle bir, bir iki projemiz var. Ama şu an itibariyle tabii ki Kürtçe. Çünkü hani biz şunu düşünüyoruz. Yani... Şu an Türk tiyatrosunun bize ihtiyacı yok çünkü hani bir yönüyle zaten kendisini var etmiş. Yani bizim o açığı kapatma gibi bir derdimiz de yok yani ama Kürtçe tiyatronun buna ihtiyacı var. Yani bu dilin var olabilmesi için daha çok genişleyebilmesi için ilerleyebilmesi için ve bir de zaten hissettiğimiz dil bu sahne üzerinde hissettiğimiz dil Kürtçe yani. Ama Mirza nerede ki Türkçe yönetti. Harbiden. Evet evet. Ee, evet. Çok zorlandı ama yani açık açık da söyledi onu. Hani ben daha önce birçok açıdan aslında zorlanacağını önceden kestirip bunları da masaya koydu. Yani hiç şey yapmadan çok dürüst ve açık bir şekilde. İlk söylediği şeylerden biri ben uzun zamandır hani uzun zamandır değil hiçbir zaman hayatımda Türkçe tiyatro yapmadım. Dolayısıyla hani bu metin Türkçe. ikincisi hani bu kadar kalabalık bir kadroyla. Kadromuz 11 kişi bizim. Evet. Oyun kadromuz. Tiyatro yapmadım. Dolayısıyla ikinci handikap o. Üçüncüsü hepsi Türkçe konuşan on bir kişiden bahsediyoruz. <gülüyor> ee, Kürtçe düşünen bir yönetmenden bahsediyoruz. Ee, dolayısıyla e, zorlandığını ilk başlarda söyledi. Sen kimi düşünerek yazıyorsun? Ee, yani değişiyor aslında. Ee, ben kendi hayal kırıklıklarımdan yola çıkarak yazıyorum. Ee, ve ben e, çocukluğum hep erkek çocuklarla geçtiği için aslında daha çok erkek çocukların hayal kırıklıkları üzerinden yazıyorum. Ve büyürken yanımda olup artık iletişim kuramadığım erkek çocukları da çok ilgimi çekiyor. Bir yerden sonra çünkü hayatlarınız ayrılıyor vesaire hedefler ayrılıyor. Onun sebebi ne? Neden böyle olduk gibi. Dolayısıyla daha çok aslında hayal kırıklıkları üzerinden düşünerek yazıyorum. Peki senin ya şu izlese çok iyi gelecek bana dediğin kitlen kim? E, 17 yaş. Ben hep onu söylüyorum. E, oyunculara da çalışırken de, masa başında da dramaturji çalışırken de hep öyle söylüyorum. Çünkü e, 17 yaş benim hayatımda çok önemli bir nokta. İnsanlar için de öyle olduğunu düşünüyorum. E, eğer 17 yaşındaki insanlara ulaşırsa bu oyunlar, o zaman bir şey söylemiş olacağız. Hani eline silah almadan bir şey söylemiş olacağız. Birine karşı nefret uyandırmadan e, bir şey söylemiş olacağız. Dolayısıyla aslında 17 yaşındaki bütün gençler keşke gelse de, izlesediyorum Kadın, erkek hepsi. Hiç fark etmez. Peki nerede kalmıştık? Aslında Türkiye'deki savaşı anlatıyor ve bunu bir yemek odasından Hı -hı. anlatıyor. Hı -hı. Ve öyle milyonlarca genç var etrafta o savaştan çıkmış gelmiş Hı -hı. savaşın iki tarafı Hı -hı. olarak da. Aslında iki tarafa da baktığımızda, hani tetikçiye de baktığımızda nerede kalmıştık baktığımızda Antigone 2013'ü birazdan konuşacağız ya da Diyarbakır Cezaevine, Disko Beşnoğlu'ya baktığımızda bir yandan da izlenmesi çok kolay şeyler yapmıyorsunuz aslında. Hı hı. Yani tetikçi izlenmesi hiç kolay bir şey değildi benim adıma. Evet. Mesela ben evet. hiç kolay izlemedim. Yazması kolay mı? Hayır yazması kolay, yani kolay mı? Hala bugün bile defalarca üstünü düşündüğüm cümleler var içerisinde. Yani tetikçi de ben bir süre sonra ailemle yaşıyordum o zaman. Annem artık... Yani bu fotoğrafları duvardan indir demeye başlamıştı. Çünkü gerçekten benim hayatım bu dava olmuştu. Yani hani davayla yatıp davayla kalkıyordum ve davanın görünmeyen kısımlarını bulmakla ilgileniyordum. Çünkü her iki oyunda da aslında nerede kalmıştık da, da 17 17.31'de de üçünde hani kimsenin ölmediği bir günün ertesinde de e, kimsenin söylemediği şeyleri söylemek. E, her yerde duydukları şeyleri duym yani onlardan bahsetmek istediğin için sen de aslında herkes gider Mersin'e sen gidersin tersine bir durum oluyor ve <gülüyor> yalnızlaşıyorsun konuşamıyorsun da çünkü insan senin konun olan şey başka kimsenin konusu değil. Mümkün değil. Yani hani bu çocuk kim sorusunu hani konuşabildiğim o kadar az insan vardı ki benim o dönemde. insanlar o kadar spekülasyon yapmak ve şey üzerine yani hani bu çocuk kim? Yani bütün şey oradan çıkmıştı zaten hani Tetikçide. Bu çocuk kim? Bu arada o gün Samastan bahsediyoruz efendim. Yani e, hani ee, nasıl olur da ben 17 yaşında e, Arkadaşlarımı kırdığım zaman Hüngür hüngür ağlarken Nasıl olur da bir çocuk Ne motivasyonla Hangi duygularla o yollara çıkıp Tek başına Hayatında ilk defa geldiği kocaman bir şehirde Yani e, bu, bu hani Aklın mantığın vicdanın Hiçbir yerini almadığı bir şey Şimdi bunu tek başına düşünüyorsun Oyun yazmak böyle bir şey yani hani ister istemez Ve bunu kimseyle konuşamazsın çünkü konuştuğun zaman çerçeve farklı. E nerede kalmıştık için aynı şey geçerli. Biz zannediyoruz ki ölenler ve kalanlar üzerinden savaş sürüyor. Hayır. Yani bir de geri dönenler var. O sakat ruhlardan hiçbirimizin haberi yok. Yani e, bindiğimiz taksinin şoförü, e, okulumuzda ders veren öğretmen, e, çok güvendiğimiz e, canımız arkadaşımız da o savaşa gidip geri geliyor. Ve onların ruhluğunda ne oluyor? Bizim hiçbirimizin haberi yok. Çünkü ruh zedelenmesi haber değeri taşımıyor. Yani haber değeri taşıyan şey ölenler ve kalanlar. Dolayısıyla gene olmayan bir literatürden gene olmayan bir yerden beslenmeye başlıyorsun. E, çok şeyle karşılaşıyorsun tabii yani. yani sen niye bunları düşünüyorsun? Niye bunların peşinden gidiyorsun? Yok mu ilgilenecek başka bir şey? E, bu da başka bir savaş alanı oluyor senin için. Mücadele alanı oluyor. E, yani zor Hani ama çok zevkli. Yani bir yandan çok zevkli çünkü... E, Kimsenin ölmediği bir günün ertesiydi en son yaşadığımız örnek olduğu için söyleyeyim. Oyundan çıkan bir anne ben 3 yıl önce kendi çocuğum için meclise gittiğimde kimse benim yüzüme bakmıyordu. Bugün İstanbul'un göbeğinde bir tiyatroda Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri bunu oynuyor inanamıyorum deyip ağladı. Şimdi o zaman bitiyor her şey. Bu arada kimsenin ölmediği bir günün ertesiydi Sumru Yavrucuğ'un oynadığı ve yönettiği Ebru Nihal Calkan'ın teksti ve Sumru Yavrucuğ bir transı oynuyor. evet. Yani o bitiyor. Hani bitti. Hani bizim o dönemde yaşadığımız bütün zorluklar, her şey bunun için zaten. Kimse kendini yalnız hissetmesin diye. Yani nerede kalmıştık da aynı şekilde. Ruhu zedelenmiş biri gelse görse yeter. Yani. Oldu böyle bir şey? Nerede kalmıştık da olmadı maalesef. Tetikçi de, tetikçi de çok ilginç bir şey oldu. Yani sekiz kişilik bir aile geldi ve yer yoktu. Ee, biz kapıda bekletiyorduk. Beklediler beklediler ve en sonunda dediler ki lütfen... ...biz üç vasıda değiştirerek... ...Güngören'den geldik ve biz Ermeniyiz. Lütfen. Yani hani inanılmaz bir andı benim için. Ve biz yer açtık tabii ki. Onlar izlediler. Ee, ve çıktıklarında da teşekkür edip ağlayarak gittiler. Şimdi o zaman diyorsun ki... yani ...dünyayı değiştirebilirsin yani. Hani O zaman inanıyorsun. Ee, 17.31'de de oldu. Ama şu ana kadar nerede kalmıştık da... ...nerede kalmıştık da, da oldu. Tabii. Onda da 16 yaşında bir çocuk... ...gelip... Ee, Evet oyundan sonra hani ne diyeceğimi bilemiyorum. E, i̇nsanların eli ayağı titriyor zaten. Bir şey söylemiyorlar falan. Bir de nerede kalmıştık da tam öyle biri olsa bunu gelip söylemesi çok zor olabilir tabii. Vardır evet. ve söyleyemiyordur yani. O kendisini görebilmenin çok rahat olduğu bir oyun değil o. Hani evet. bir Ermeni için tetikçiyi izlemek başka bir boşalma ve kendini daha iyi hissetme anı olabilir ama... Nerede kalmıştık da hani askerden dönmüş biri için izlediyse Yok, bile bunu söylemek muhtemelen mi? kimseye görünmeden kaçmak ister insan öyle bir durumda evet. oradan. Yani çok kolay konuşulabilecek bir şey değil. Bir tek işte o 16 yaşındaki çocuğu hatırlıyorum yani. Hani o çok teşekkür etti. Ben bu, bu sıralar bunları düşünüyorum dedi. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Kimle konuşacağımı bilmiyorum. Askere gitmek istemiyorum. Çok korkuyorum dedi. Biz de dedik ki bak biz buradayız yani. Hani... Bütün bu yeni tiyatronun aslında yeni tiyatro dilinin ve yeni tiyatro mekanlarının bir şekilde seyirciyle böyle bir ilişki imkanı da var değil mi? Hı hı. Yani normalde hani şeyde yaşayamayacağınız diğer yerlerde yaşayamayacağınız diğer oyun diğer sahnelerde hani devlet tiyatrosu sahnesinde de şehir tiyatrosu sahnesinde çok kolay değil. O kocaman sahnelerde onlar kulise gidiyorlar siz kapıdan çıkıp, çıkıp gidiyorsunuz ama bu küçük mekanlarda hep öyle bir şey var çünkü... Hani hem şarmonda da hem sahne halinde hem ikinci katta şey tanık oldum ben kumbaracı elde de oluyor. Hani oyunun biter bitmez herkesin kulisten dışarı çıkması ve aslında daha insanlar çıkmadan orada laflamaya başlamak dolayısıyla başka bir seyirci iletişimi de var sanki. Ya biz şeyi seviyoruz açıkçası oyundan sonra faile yapmayı seviyoruz. Hani seyirciden de Bunun diye... bir adı var. Oyundan sonra faile yapmak. <gülüyor> yani Neymiş? hani seyircinin görüşlerini de merak merak ediyoruz. Hani seyirci ne düşünüyor? Varsa eleştirilerini de almak istiyoruz tabii ki. Çünkü biz de yani ben açıkçası hiçbir şeyi kutsallaştırmak istemiyorum. Yani bazen hani yaptığımız bir oyun çok daha beğeni toplayabiliyorken bazen yaptığınız bir oyun hani o kadar da beğeni görmeye gö görmüyor olabiliyor. Yani hani e, ama şey hani sonuçta yazarın kendisi ya da yönetmenin kendisi e, bu, ondan tatmin oluyorsa o, onu ona inanıyorsa o eseri zaten ortaya koyuyor. Ama biz hani e, ya yani en azından hani destar olarak bunu önemsediğimiz için e, seyirciden görüş almak istiyoruz. Yani ya da güvendiğimiz e, seyirciden. Yani bazı seyirciler mesela e, biliyorsun o oyunların müdavimi sürekli gelen seyirci. E, bazen de seyirci kendisi bekliyor. Biliyor çünkü yani söyleyeceği bir sözü varsa bekliyor herkes gidiyor ve orada geliyor söylüyor tartışıyor ya da gittikten sonra mail aracılığıyla ulaşmaya çalışıyor. Bunlar hani açıkçası biraz birbirini de besleyen durumlar ama. Yani ben bence e, herhalde bu son dönemlerde işte hani hem bu mekanların bu kadar görünür olabilmesi, e, bu kadar ses getirmesi birazcık da herhalde bunun da etkisi olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü öteki türlü e, hani yıllarca alışmış olduğumuz bir sistem var. Yani işte şehir tiyatrolarında ya da devlet tiyatrolarında işte oyunlar oynanıyor. Sonra oyuncu gidiyor kulise ve her şey dağılıyor, bitiyor. Oyunlar, sonra koskocaman bir yalnızlık. Olmuyor, kimse birbiriyle konuşmuyor bile olmuyor. Yani doğru. hani e, onun bıraktığı koskocaman bir yalnızlık. <gülüyor> Hızlık oluyor ama hani e, ne bileyim bazen hani bunu zaten mekanlar bilerek tercih ediyorlar. Bazen zorunluluktan da böyle bir durum oluyor. Çünkü gidebilecek başka bir alanın yok. Oradan seyircinin içerisinden geçiyorsun. <gülüyor> 60 metrekare olunca. Yani evet. <gülüyor> Nerede kalmıştık zaten öyle bitiyor. Evet e, yani hani e, bir taraftan da şeyi e, eklemekte ben e, fayda görüyorum. Yani hani hiçbir hiyerarşiyi kabul etmeyen bir tür bu aynı zamanda sahne ve diğerleri oyuncu ve diğerleri falan böyle bir şey yok hani hep beraber böyle. takılıyoruz evet yani hani o çok önemli bir şey çünkü aynı zamanda olmamışlığa da inanmakla ilgili bir şey yani çünkü öbürü ne demek hani sen gelirsin seyircisindir yerini bilirsin seyirciliğini bilirsin ben de oyuncuyumdur Tabii yani hani her şeyi bitirmişimdir sen bana bir şey söyleyemezsin ki zaten evet, eleştiremezsin yani hani bu şeyleri de kabul etmemekle çok alakası var. Tabii ki imkansızlık yüzünden bunlar meydana geldi. Bunu yatsımak çok mümkün değil. Ama bundan sonra bu konuda ısrarcı olmak da böyle bir şey. yani hani e, Çünkü aslında bu kadar mekan birleşse iyi bir yer tutup 500 kişilik salona çıkar <gülüyor> değil mi? Yani hani zorlarsak <gülüyor> olabilir ama e, onu tercih etmiyoruz. Çünkü e, hiçbir şey tam değil. Beraberken olacak yani beraber yapacağız. Seyirci söyleyecek. Biz bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz, bir daha deneyeceğiz yani. Bir şey yazıyor musun bu aralar? E, bu aralar bir şey yazmıyorum. E, biraz düşünüyorum aslında. Hani metin tiyatrosu e, üzerine düşünüyorum. Hani metin tiyatrosu ne kadar, ne yapıyor? E, başka bir türlü tiyatro mümkün mü? Başka türlü tiyatro nasıl yaparız vesaire? Bunların üzerine düşünüyorum. E, okuyorum bu bu bu sıralar. Ee, bu arada bir şey yazıyor musun dediğimiz zaten nerede kalmıştık bu sezonun oyunu. Ee, kimsenin, kimsenin ölmediği bir günün günler, ertesiydi bu sezonun oyunu evet. daha yeni başladı. Oyunun adını ezberleyebilirsem kendime <gülüyor> bir madalya <gülüyor> vereceğim bu arada. Böyle bir şeyim var. Dolayısıyla hani yazarsan da herhalde gelecek sezonu falan yazarsın artık. Tabii tabii artık. gelecek sezon olur ama yani şeyi hiçbir zaman unutmamak lazım. Ona çok inanıyoruz biz. Bulut Tiyatro'da birkaç arkadaş, ben Dester'ın da öyle olduğunu ve birçok tiyatronun öyle olduğunu düşünüyorum alternatif mekanlarda. Bizde gelişim bitmiyor yani hani mesela şu anda yaptıkları yedi mekan ortak bir aslında yeni seyir halleri diye bir seyirciyle beraber yürütülen bir proje oradan aldığımızda geliyoruz kendi aramızda tartışıyoruz veya işte bir konuyu tartışmaya açıyoruz işte yakın zamanda biz bulut olarak mesela birkaç konu üzerinde düşünmeye başlayacağız işte yoksulluk vesaire gibi ilk önce konuşuyoruz bundan ne kadar etkileniyoruz nedir ne değildir vesaire ondan sonra aslında üretim süreci ve elimizde ne var ne yok öyle gitmek çok çok daha sağlıklı olacaktır diye inanıyoruz ve genelde de aslında alternatif mekanlarda yapılan birazcık da bu yaklaşımlar yani. Sizde durum ne? Antigone 2013 oldu, 2012'ydi. <gülüyor> yani idi evet, 2013 oldu. Devam ediyoruz tabii yola devam. Bu arada Antigone 2012'de 2013'te Berfin, Kızamet ile birlikte oynuyor. Hı -hı. Ya o biraz aslında zorunluluktan oldu. Başta yani Reşan İlhan oynuyordu. Başka bir kadın oyuncumuz oynuyordu. Sonra biliyorsunuz bir dönem yaşanılan bu aşçık grevleri döneminde Reşan'ın da kardeşi aşçık grevindeydi ve son dönemlerde biraz kötüydü yani kardeşinin de durumu kötüydü Reşan'ın da psikolojisi çok uygun değildi zaten hani oyunda konu itibariyle çok buna da uygun değildi hani biraz onun da ruhunu etkiliyordu yoruyordu. Ee, yani birkaç oyunu öyle götürmeye çalıştı ama sonrasında o da pes etti yani hani e, ailesi Diyarbakır'da oraya gitmesi gerekiyordu e, yani tabii hani bizim için sözünün bittiği yerde hani bir, bir şey söyleyemedik hani normal şartlarda hani bir oyuncu işte bir oyunu bıraksa baya hani o tiyatro açısından sorun olabilecek bir durum ama hani e, zaten biz de ne yani evet yani? o durumu öğrendiğimiz zaman açıkçası biz de çok kötü olduk. Yani zaten bir hafta oynanmadı sonrasında. Ben daha önce oyuna çalışmıştım bir dönem ama tabii Reşan'dan sonra uzun bir süre ben çalışmadım yani. Onunla premier yaptık falan. Sonra... İş başa düştü. <gülüyor> evet iş başa düşünce tekrardan böyle hemen bir iki hafta içerisinde hazırlandım. Şimdi benle mirz oynuyoruz. Çünkü ben bazı şeyleri de değiştirdim. Video falan eklemeler oldu. Replikler üzerinden oynamalar oldu. Yani hala da aslında yani ben mesela işin o tarafını seviyorum. En azından hani böyle bu mekanlardaki tiyatrolarısından yani değiştirebiliyorsunuz. Yani mesela o dönem yaptığım bir şey sonra sana şey gelmiyor. Yani hani diyorsun ki ya ...bunun olmaması gerekiyor... ...burada yanlış yapmışım diyorsun... ...ya da senin görmediğin bir şeyi seyirci görüyor... ...ya nasıl kaçırdım falan filan diyorsun... ...ve hani düzenleyebiliyorsun... ...o yüzden ben hani şey diyorum yani... ...sonuçta kutsal değil değiştirebilirsin... ...hani sinema gibi değil ya da hani... ...bir kere geri dönüşüm olmaz falan filan diye... E, ...hala da Antigone 2013 değişiyor yani... E, ...ama hani... E, Hayır, neden 2012 sonra 2013 benim öyle bir çıkış noktam vardı. Hani şey demiştim. Hani bu durumlarla yüzleşilmediği müddetçe, buna dair somut adımlar atılmadığı müddetçe, hala bu bu zihniyet varlığını sürdürdüğü müddetçe hani bu oyun devam ederse tarihte değişecek. Yani işte Antigone... Yani ...2012'ydi, işte bugün 2013... ...2014'te oynarsa devam edecek Kü benim küçük için. Küçük bir ipucu vermiş olalım... ...Antigone 2013 abisinin ...kaybedilen abisini arayan bir kadının... ...hikayesi. Asıl meselesini söylersek... ...sürprizi bozuluyor. O yüzden söylememek <gülüyor> lazım. Ama Antigone bir yandan da. <gülüyor> hani <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Son bir oyuncu... ...konuşalım istiyorum. Çünkü... E, ...hani... Siz daha ziyade yönetmenlik, Berfin için öyle değil tabii ama e, yönetmenlik ve yazarlık tarafını konuşuyoruz. Bir de bu alternatif mekanların şahane bir oyuncu kadrosu var herkesin. Hı hı. Yani gittiğimizde inanılmaz oyuncular görüyoruz. Nereden çıkıyor bu insanlar? <gülüyor> yani e, aslında işte gene orada da bir yaklaşım farkı var. Şöyle ki e, hiç kimsenin alaylı okulluğu ayrımı olmaması çok doğurgan yapıyor. E, seçenekleri arttırıyor. E, ...herkes her yerde olduğu gibi... ...bizim orada da... E, ...bizim o mekanlarda da ilk önce her şey aslında... ...mutfakta çalışarak başlıyor. Hangi oyuncu olursa olsun ağırlıklı olarak. Daha sonra o mutfakta çalışanlar... ...yavaş yavaş yeni oyun okumalarında... E, ...oyun okumaya başlıyorlar. Ondan sonra olur mu olmaz mı vesaireyle gidiyor. Bulut tiyatro için söyleyebileceğim... ...biz casting yapmıyoruz. E, böyle de devam etmeyi düşünüyoruz... ...casting yapmadan. Çünkü... E, Yaklaşım olarak çok çalıştığın zaman oyuncu olabileceğine inanıyoruz herkesin. Hepimizde umut var yani. Herkes de var. Evet. <gülüyor> Çalıştığımız zaman olur yani. hani Buna inanıyoruz. Dolayısıyla hani biz bir casting yapıp şey yapmıyoruz. Yaklaşım yani bulutta öyle değil. Oyunu anlatıp çalışmak istediğimiz kişiye. Senin meramın bu meramla ortak mı? Sen ne kadar kendini bu meramı ortak edebilirsin? Oyunculuğunu ne kadar buna verebilirsin? Gibi masa başında konuşuyoruz. Eğer karşılıklı inanırsak metne, söylemek istediğimiz söze değişiklik yapacağına, ondan sonra yola çıkıyoruz ve çok sıkı çalışıyoruz. Yani e, dolayısıyla e, öncelikli olan, bulut tiyatrosundaki bir metin tiyatrosu yaptığımız için bize ağırlıklı olarak e, aynı derdi paylaşabilmek. Ondan sonra geri kalan kısmını beraber çalışarak ne kadar halledebiliriz, ona bakıyoruz. E, çok konservatuvar var, biliyorsunuz. Konservatuvarlardan çıkan arkadaşlar genelde Zaten e, birincil e, şey olarak etrafta oldukları için hemen bizim yanlımızda geldikleri için ve e, tiyatrolarda oldukları için zaten. Dolayısıyla devlet tiyatrolarının ve şehir tiyatrolarının bizde genç yok durumunun bir <gülüyor> tabi, tersi şey. tezahür ediyordu tabii. E tabii şimdi o, onları da düşünmek lazım. Şöyle ki e, 0.2 diye gencecik çocuklar çıkıyorlar. Hiç tanımadıkları kimsenin tanımadığı yeni bir yazar diyorlar ki gel oyununu yapalım. Yeni yazar da onları tanımıyor. Bu ikisi birleşip hiç tanınmayan bir yönetmene gidip ya biz senin arkadaşınız bu oyunu yönetir misin diyor. O yönetmen gidip hiç tanınmayan oyunculara e, güvenerek diyor ki gel bunu yapalım ve ondan sonra bir oyun ortaya çıkıyor. Kimsenin güvenmediği insanlar birbirine güvendiği için. Alternatif tiyatroların hikayesini bir gün hani tek cümleyle özetlemek gerekirse budur. Kimsenin inanmadığı insanların birbirine inandığı yerdir. Hani oyunculuk anlamında da bu böyle yazarlıkta da yönetmenlikte de aynı şey geçerli bence. Dolayısıyla hani şehir tiyatrolarının, devlet tiyatrolarının, X tiyatrosunun, Y tiyatrosunun inanmadığı, e, güvenmediği, teslim edemediği şeyler alternatif mekanlarda çok daha rahat birbirinden elden ele geçebiliyor. Çok kısa 10 yıllık dönemine baktığımız zaman alternatif tiyatroların ben bunu çok merak ediyorum bir gün yapacağım, çıkarttığı oyuncular, çıkarttığı yazarlar Tabii. ve yönetmenleri... E, bir bakmak lazım yani kaç kişi oldu ve ne, ne oldu? Valla oyuncuların büyük bir bölümü Türkiye Bağımsız Sineması'na bayağı el kol attılar ki <gülüyor> o filmler oldu. Hani bir tarafından öyle bir şey var yani sinemada en azından. E, dizilere de epey insan gitti tabii. bir yandan da. Tabii. Şimdi dizilerden geliyorlar tabi. Ter ters bir hareket. E, çünkü, ters göç. <gülüyor> Ama o ters göçte de bir şey var hani. Burası hmm. daha prestijli. <gülüyor> Durumu var bunu hani. <gülüyor> Sizde durum ne oyuncularda? Yani biz e, sürekli atölye çalışmaları yapıyoruz aslında hani bizde şey durumu olmuyor belki hani az önce sorduğun soru ya da işte bizler e, hani oyun öncesi işte oyuna bir saat kala ya da yarım saat kala gelip işte salona girme durumu olmuyor sürekli bir e, işte şu an mesela her pazar e, oyunculuk çalışmaları yapılıyor ama onun öncesinde hani eğer sezon boyunca yapamıyorsak bile e, her yaz muhakkak e, yoğun bir şekilde işte bazen hızlandırılmış biçimde işte oyunculuğa yönelik çalışmalar yapılıyor. Yani her defasında çünkü yenilemeniz gerekiyor. Bedeninizi tekrardan keşfetmeniz gerekiyor. Sesle ilgili çalışmalar yapıyor yapıyoruz. Bedenle ilgili çalışmalar. Bu aralar işte Mirza Metin daha çok işte dengecilerle ilgili araştırması var. Ona yönelik çalışmalar yapılıyor. Yani sürekli o oyunculukla ilgili hani aradığımız şeyler mümkün yani hani bir denemeye çalışıyoruz ee, tekrar denediğimiz şeyleri bazen hani tamam bu hani olmuyor ya da yapamadık ya da tamam bu oldu bu cepte deyip yeni bir şeyler aramaya çalışıyoruz Herhalde sizde de bu, herkes oyuncu olabilir mi e, ya bir, bir süreç gerekiyor yani bizim açımızdan çünkü orada da ama herhalde Ebru e, sizde de gerekiyor değil mi o süreç? Yani, tabii çalışmamak tabii ki. Çalışma yani, tabii, çalışma. tabii yani çünkü şey olmuyor biz hani bunu gördük bazen şey diyorsun yani diyorsun ki tamam hani olur bununla çalışabilirim diyorsun ama bazen mayanız tutmuyor yani o kişiyle o başka bir şey, tabii. Ee, yani sonradan hani mecburen yollara ayırmak durumunda kalıyorsunuz hani grup olmak biraz daha gelmenin, farklı size çat kapı gelmenin tek zorluğu var Kürtçe bilmemiz lazım gelmek gelmek isteyenin <gülüyor> yani, Kürtçe biliyor olması evet, lazım öyle bir durum var ve üstelik bize şu an daha çok çok mesela Türkçe bilenler başvuru yapıyorlar. Öyle bir durumumuz var ama hani biz tabii ki hani bu alanı biraz daha güçlendirmeye çalışıyoruz. En azından hani Kürtçe bilenlerle böylesi çalışmalar yapmak istiyoruz. Şu an şey dediğim gibi öylesi çalışmalar yapılıyor. Peki son sorumu soruyorum. Kendi oyunlarını sadece neyi kaçırmayalım bu sezon? Neleri kaçırmayalım? <gülüyor> evet. Yani ben bir bilmiyorum Ebru da tabii kendi şeylerini söylesin. Ben şeyi izleyelim diyorum. İşte mekan artıda şeker ve bizde yok izlenilebilir sahne halde. Gerçi yani sahne halinin oyunu, yani bu sezon izleyemedim henüz ama ekibin sahne, ekibin oyunu izleyebil izlenilebilir. E, parti oyunu ee, bu arada unutmayalım bizim oyunlarımız Kürtçe ama Türkçe üst yazı kullanıyoruz ha, Evet. Bu, bu lütfen arada, bahane evet, oluşturmasın şey <gülüyor> oyunlar Kürtçe ve hepsi Türkçe üst yazılı <gülüyor> ve Ayşe'ye de sevgilerimi gönderiyorum burada <gülüyor> <gülüyor> bana bunu hatırlattığı için ee, onun haricinde e, Kumbara Celi'de e, Kumbara Celi'nin e, dertsiz oyununun izlenmesi gerektiğini düşünüyorum yani şu an böyle birdenbire sordum. Soruncu olmadı ayar, değil mi? Aklıma gelenler <gülüyor> ya bunlar yani. Largo De Salato sahne halde ekip tiyatrosunu tek geçiyorum. Yani hani <gülüyor> gerçekten farklı bir tiyatro anlayışı çok çok iyi. Dot'un Sarı Ayı çok başarılı bence. Çok iyi bir oyun. Onun dışında aynı şekilde Kumbaracı Ellinin Dertsiz Oyunu. Bir de Uğrak Yeri var. O da Craft'ın Barış Gönen'in performansı mutlaka izlenmeli. Bence bu kadar. Pekala. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Bugün Hikayenin Kadın halinde Bulut Tiyatro'dan Ebru Nihal ve Tiyatro Dersi Destardan Berfin Zenderlioğlu'nu ağırladık. İstanbul'daki alternatif tiyatro mekanlarını ve tiyatronun hali konuştuk. Sizlere Mikhail Aslan'la veda edeceğiz. Zazaca bir şarkıyla, El ile. Bugün 17 Ocak, iki gün sonra 19 Ocak Cumartesi, Hrant Dink'in ölümünün 6. yıl dönümü. Biz 19 Ocak'ta saat bir buçukta Şişli'de olacağız Agos'a Huntington'a e gitmek için. Siz de orada olacaksınız biliyoruz orada görüşmek üzere. <gülüyor> el qajine <Sings> walla men el qajine el qajine el qajine el qajine ghadra ma wato zalama waqt fin tor wa Ölmeni gider do, der derde ma var do. Verer ma wat o zaman ma Derde ton Persen a derde yar et o se ken a persesari. Der persen a derde yar et o se ken a persesari. Werreme var Lemneğe derdo derde toz e mawrdo. Werre maway derde toz